Kırmızı çizgimi aşma. Kimse bizim kırmızı çizgimizi test etmeye kalkmasın. O kadar çok duyuyorsunuz ki bu benim kırmızı çizgim. Sonra <gülüyor> birisi o çizgiden öteye geçiyor. Bu da benim kırmızı çizgim deyip bir tane daha çizgi çiziyorsunuz. E şimdi ne oldu? Tamam benim başka kırmızı çizgim var o da burası. Bir kırmızı çizgi daha çiziyorsun sonra neye dönüşüyor biliyor musun? Bak buna dönüşüyor. Senin kırmızı çizgilerinden yaya geçidi yapıyorlar. Gelin görelim bakalım bu kırmızı çizgileri kim çiziyor? Siz mi? Onlar mı? Kırmızı çizgileri hoş geldiniz. Şimdi kırmızı çizgiler öyle şeyler ki böyle prensipliyim ben, benim kırmızı çizgilerim var kimse bunları sınamasın dersin, sınarlar. Sonrasında Olsun, canımız sağ olsun, başka kırmızı çizgilerimiz var dersin. Kırmızı çizgiler ikili ilişkilerde görülür, uluslararası ilişkilerde görülür, ulusal ilişkilerde görülür. Kırmızı çizgileri ya sen çizersin ya başkaları çizer. Kırmızı çizgilerden bir kare çizer, sen onun içinde öyle kalırsın tatlış tatlış. Ama sen çiziyorsan çizginin ne tarafındasın bir ona bakacaksın. Sen o çizgiyi çizdikten sonra insanlar zaten umursamıyorsa çok komik olursun çünkü. Gelmiyor ki kimse, seni iplemiyor ki. Kimse beni sinemaya götürmeye çalışmasın. Kimsenin umurunda değilsin ki ne sineması? Yani sen o çizgiyi prensibi koyuyorsun da ben çok gördüm youtube kanalı açmış ona buna sallıyor iki takipçisi var zaten birisi kendisi diğeri sahte profil. Dolayısıyla kırmızı çizgileri çizerken sizin bu tarafa yalnızlık mı düşüyor yoksa itibar mı ona bir bakacaksın. Kırmızı çizgilerinizin yani sınırlarınızın, prensiplerinizin esnek olmaması gerekiyor. Yani kırmızı bir yaya dönüşürse O hoş değil. Sen olabildiğince insanlara yeterli güçteyken, kaliten varken, bilgin, donanımın varken o çizgiyi çizersen insanlar seni ciddiye alır. Çünkü sen bir kere onu esnettin mi, ikinci, üçüncü esnetmekten sonra insan ya Haluk uzarken çok geniş insan boşver, o gelse de olur, ona fikrini sorsak da olur. Rahat rahat sallarlar senin için ve bu senin itibarsız, gevşek bir insan olmanın anlamına gelir. Şimdi kırmızı çizgilerle ilgili şunu bilmek lazım. Böyle bazı marketlerde işte büyük marketlerde alışveriş arabaları mağazanın dışına çıktığı anda bir çizgiye geldi mi orada takılır. Geçmez bir türlü orayı. Alışveriş arabasıyla bir fren yaparsın. İşte senin kırmızı çizgilerin de böyle çizgiler. Yani onlara gelmedikçe çarpmıyorsun görünmez duvarlara ama bazıları var ki kırmızı çizgisini çizer. Sonra ona bir emniyet payı bırakır, olabildiğince yaklaşmaz, daha da içeriye girer, daha da içeriye girer, biz buna konfor alanı zehirlenmesi diyoruz. Kendi konfor alanını da daraltarak dış dünyaya tampon bölgeler oluşturuyor. Sınır orada ama diyor, ben sınıra zaten yaklaşmıyorum ve bununla gurur duyuyor. Bazense o kırmızı çizgileri başkaları çizer. İlişki başlar, cecim ayları, ya ben sana aslında şöyle küçük bir eleştir eleştiride bulunacağım. Ne oldu? İşte bundan sonra şöyle giyinme. Al sana kırmızı çizgi. Yataydan çizdi. O da ona der ki ya tamam ben öyle giyinmeyeyim ama sen de instagramdaki şu arkadaşları bir silsene. O da ona bir kırmızı çizgi. Vay öyle mi? Tamam ben öyle yapayım ama sen de o zaman bundan sonra Mahmut'la görüşme. Hop bir tane alnının çatından kırmızı çizgi. Böyle böyle iş Star Wars'a döner. Dolayısıyla lütfen eğer ilişkiniz bu kadar kırmızı çizgiye oturacaksa boş boşuna hiç zahmet etmeyin baştan ayrılın çünkü nikah masasında ben seni böyle bilmiyordum deyip aa erkekmişsin diye şaşırırsın ondan sonra biz kırmızı çizgilerle ilk önce defterde tanışırız daha ilkokulda anaokulda bilmiyorum defterin böyle yan tarafında bir kırmızı çizgi vardır o senin haddindir bu tarafına geçmezsin ha, sonra büyüdükçe öğreniriz ki o kırmızı çizgiler insanların ve toplumların bölünmesi için de dışarıdan çizilebiliyor der ki toplum Haritada bazı çizgiler var, bunun bu tarafındaki böyle, şu tarafındaki şöyle, sevmeyin birbirinizi. Hangi toplumlar biliyor musun? Senin toplumun değil, dış toplum. Dış mihrak değil. Bunlar yıllardır senin içinde mihraklar. Sen komşundan etiketleyip nefret edersin, öbürü öbüründen sonra o çizgiler seni fıtı fıtı böler. Bölünmeyeceksin, birleşeceksin ki o kırmızı çizgiler senin hududun olsun. Bazı kırmızı çizgiler ise cahil toplumların çizgileridir ırkçılık, cinsiyetçilik, mezhepçilik, dine dayalı, ötekisin bizdensin, pembesin, yeşilsin, mavisin, kırmızısın bu kırmızı çizgileri de sahiplenen tüccarlar vardır. Kimi tüccarlar geri der ki ya bu milli duygular benim öbürü der ki bu dini duygular benim. Hadi bakalım biz sevenler bu kırmızı çizginin arkasına geçsin. Ortada kalan gariban der ki ama ben ikinizin de hani kırmızı çizgilerine inanmıyorum. Aa ondan değilsen bizdensin, bizden değilsen hiç kimse densin. Dolayısıyla bir garip kalırsın. Aslında istediğin şey kırmızı bir dikdörtgene sevgi duymaktır sadece. Gelelim senin kırmızı çizgine. Hayatta tabii ki kırmızı çizgilerin olacak, prensiplerin olacak. Birincisi zaman. Senin zamanından çalan, yarınlarından çalan, yaşayacağın güzel anlardan çalan insanlara bir kırmızı çizgi çekeceksin. Ötesinde dursunlar. Senin inancından çalan. Senin doğru düşünmeni büken insanlara kırmızı çizgi çizeceksin. İki, üç, bağımlılıklar. Her türlü bağımlılığa, her türlü düşünmeni zihninin berraklığını engelleyen şeye bir çizgi çizeceksin. Senden uzak dursun o kırmızı çizgiler. İlişkilerde bunları çok yaşıyorsunuz. İşte aşkım ben senden şunu istiyorum ama sen de bunu yap. Bu bir ticaret bağımlılığı yani takas yapalım bağımlılığı. Ben senin işte e, alnından öpmezsem sen de şöyle yapmazsan böyle ilişkimiz güzel gitmez. Niye böyle saçma sapan bir kırmızı çizgi çiziyorsun ki? Yani nedir? O onunla konuşurken kendini aslında işte kuralcı, maço, güçlü, öbürde feminist, kadınsal değerlere değer veren 5 dakika önce patlamış mısır için kavga ediyordunuz. Kim kimi kandırıyor? Ya baştan kırmızı çizgilerin konuşun ve ona göre güzel kaliteli bir ilişki yolu çizin ve o kırmızı çizgiler sizin yan çizgileriniz olsun gideceğiniz yolun raylarınızın iki ayağı olsun ya da durup durup bu kırmızı çizgileri çakıştırmayın boşu boşuna. İlişkiyi çocuk oyuncağı yapmayın. Ve karakterli olacaksın. Son. Sen kırmızı çizgini çizdin, onun üstü ayak izlerinden insanlar sürekli çiğnediği için siyah döndüyse ve kırmızı olduğu bile anlaşılmıyorsa işte kendine özgüvenin, saygın yoktur. Kendine özgüvenin, saygın yoksa sonucu nedir biliyor musun? İnsanlar sana inanmaz. Umarım kırmızı çizgilerinize sadık kalırsınız. Yazar mısınız aşağıya? Sizin kırmızı çizginiz nedir? Ben Öykü Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.